Toplumsal Dönüşüm'de Sosyal Girişimciliği Hazırlayan ve sunan Hülya Denizalp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 Çekül Vakfının iletişim sorumlusu sevgili Şirin Sıngın Yılmaz hoş geldiniz. Merhaba teşekkürler hoş bulduk. Ee, şey, Şirin Sıngın Yılmaza ve Çekül'e girmeden önceki Çekülü bir programla anlatamayacağımızı biliyorum ama başlıklar verip ve çok önemli kendini koruyan kentler sergileri açılıyor yarın bilgiyi evet. açıyoruz. Onları anlatmadan önce.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 at gmail.com adresine yöneltebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Gençler işinin Konuşuyor girip başvurabilirsiniz. Hemen başvurmanız gerekiyor. Çünkü Aralık ayında yapılacak bütün bu çalıştaylar. Sorularınız olursa da Akdeniz Eğitim Kalkindirma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 Ve tabii ki Anadolu çalışmaları onları takip ediyorum. Evet şimdi artık Çekül'ü biraz da senden dinleyelim. Çekül'le bize kısaca anlatır mısın? Tabii şimdi Çekül'ün örgütlenmesindeki aslında temelden biraz başlamak istiyorum. Temeli insan, insan kaynaklı ve insan ve doğanın aslında bir bütün olduğundan hareketle Çekül.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 Mekanlar, yaşadığımız ev, mahalle, çarşı, köşesinden döndüğümüz ev bir süre sonra bizim için önem kazanıyor aslında. Mahallenin kasabı, fırını bunların hepsi bizim kendi kişisel belleğimizi oluşturuyor. Kentlerin de kendi hafızası var. Özellikle Anadolu binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan hepimizin bildiği. Farklı farklı kültürlerin katmanların oluştuğu bir uygarlık aslında.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 Yani insandan başlayan ve bölgeye, ülkeye kadar yayılan bir aslında bu zincir. Çeküldü tüm kurgusunu yaptığı işlerde bu zincir üzerinden devam ettiriyor. Bizim Sivas'ta bir temsilcimiz var. Çok değerli bir araştırmacı, halk bilimci Müjgan uçar. Onun bir lafı var. Ev sahibinin nefesi eve direktir der mesela. Bu Sivas'tan bize Anadolu'dan getirdiğimiz cümlelerden biri. Ee, sadece yapı ölçeğinde, sokak ölçeğinde e, binaları yapmak yeterli olmuyor. Onları yaşatmak için aslında içinde insanın olması gerekiyor. Yaşanması restoran. gerekiyor. Evet, yani o evin nefes alması, o yapının hanın kervansarayın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 Küçük Peki bir şöyle biraz şey yapabilirim çünkü yarın sergi açılıyor. Hı -hı. Birgi bizzat benim de gitme keyfini yaşadığım ve gördüğüm mantarım burası neresi? Hem batıda hem ulaşımık olan bir yer ama.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 7 ee, bölge 7 kent e, çalışması kapsamındaki kentlerden birgi çok uzun yıllardır oradaki korunma çalışmaları devam ediyor ve artık kent dokusunun tamamıyla korumaya başladı bütün sokakları tarihi evleri gittiğinizde bir bütün olarak kenti algılayabiliyorsunuz. ...beylikler döneminden kalma bir kent... ...Aydınoğulları Beyliği'nin... ...başkentiymiş merkezi, değil mi? ...başkentiydi. Zaten onu anlıyorsun yani burası... Evet. ...ben Anadolu'da hemen her yeri... ...görmüş olmakla övünen bir kişi olarak... ...her yer demeyeyim de... ...81 eyaletin 75'ini... ...ve vilayetin 75'ini... ...görmüş biri olarak... Birgi için dedim ki buranın tarihini öğrenmem lazım. Burada farklı bir şey var, geçmiş var. Sonra öğrendim ki başkentmiş. Evet, evet oradaki yerel yöneticiler ve Çekgül'ün örgütlenmesi de güçlüydü. Dolayısıyla bizim işimiz tabii ki biraz daha kolaylaştı. Yereldeki örgütlenme ne kadar güçlü, dinamik ve birbirine kenetli çalışırsa o kadar çabuk, kolay sonuca ulaşıyorsunuz.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 Tarihinden bakarsak çok eskiye gidiyor Metin Sözeneli'nin oraya Yani dengesi. dantel gibi, e, iğne oyası gibi Tabii. işleniliyor. Orada şu mi? anda bir tane bilgi çekül e, evimiz var. E, orada gönüllüler... E,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 bilgi sergisi yarın açılıyor. Hı -hı. 31 Aralık'a kadar Çekülev'in de Beyoğlu'nda. Bir daha şey yapabilir Tabii misin? ki Çekülev'i Beyoğlu Ekrem Tur Sokak numara 8'de. Aslında internetten de zaten çekil, Vakfı, nokta, Ork, Ork, nokta, tr. tr dendiği zaman bütün bunlar ayrıntılı Hı -hı. olarak görülebilir. Ama dikkat çekmek istediğimiz bu bilgi sergisini kaçırmasın. Çünkü biliyorum bu birgi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 Birgi konusunda söyleyeceklerim bittiyse hı hı. biraz da Çekül Akademisi'ne geçelim Kolur istiyorum. Olur tabii. Çekül Akademi e, aslında koruma bilinci serüveni Çekül'ün hala devam ediyor ve Anadolu'da tabii ki devam ediyor ama artık birçok kentin e, bu şeyi oturmuş durumda. Yani kültürel mirasın korunması kavramı e, az buçuk oturdu ve m, artık e, bir adım ileriye aslında bizim geçmemiz gerekiyordu. E, hem somut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 onlar da kayıt oldukça bireysel eğitimlere çekirdek çekil akademinin devam ediyor. Ama tarihi kentler birine yönelik eğitimler bahar ve güz dönemi olmak üzere ikiye ayırdık onları. Onlar eğitim yapılıyor. Hani birkaç başlık saymak istiyorum onlardan. Mesela dün bir yeni bir eğitim başladı. Tarihi dokuda yeni yapı esasları diye. Kentleşmenin tarihsel süreci, kentsel büyümenin tarihi kent dokusuna etkileri... Kentsel dönüşümün sorunsalı tarih yapıların yeniden işlevlendirmesi bu yeni başlayan eğitimin konularından biri aslında. Bunlarla da ilgili detaylı bilgi Tarih Kentler Birliği'nin sitesi var. Oradan aslında öğrenebiliriz. Yani bunun hani çıktılarına biraz değinirsek. Peki, pardon, Hı -hı. şeye girdi.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 Bd'lerden katılım her geçen gün artıyor. Çünkü eğitimlerden alınan bilgiler olumlu sonuçlar veriyor. Eğitime katılan arkadaşlar alana kendi kentlerine döndüklerinde onları çünkü uygulamaya koyuyorlar. Bu da bize gelecek eğitimlerin planlamasını yapmak ve farklı başlıklar eklemek için aslında biraz umut veriyor. Ulusal ve uluslararası örneklerle hem geleneksel yaklaşımlar hem de yeni ve modern yaklaşımları aslında paylaşıyoruz eğitimlerde katılımcıların farklı bakış açıları kazanmalarına ni sağlıyor bu hem teknik dersler var içinde hem de somut olmayan kültürel miras gibi şeylerimiz var daha hı hı. Peki e, şimdi buradan artık biz yavaş yavaş son üç dakikamıza girdik. Öyle mi? Ne evet. çabuk geçiyormuş tamam. Ya, ya, <gülüyor> ben size söylemiştim <gülüyor> <gülüyor> e, anlatacak şey o kadar çok Hı -hı. ki hangi birisini anlatacağımızı ben de zaten e, zor olacağını tahmin ediyordum. Şimdi onun için son üç dakikada nelere öncelik vermek istiyorsanız sözü yine Hı -hı. size bırakıyorum. Hı -hı.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 Ee, hani alternatif e, değişiklik bir ürün. olsun derken evet. yani şeydir kaç senedir 15 senedir ve 7 ağaç <gülüyor> veriyorduk biraz artık kovaya dönelim. Evet bu kovalardan farklı bitkilere ulaşabiliriz. Peki bu yani, aromatik bitkiler dediğiniz bunların e, şeyde evde yetiştirilebilme evet, özelliği evet, var evde, anladığım kadarıyla. Evet evde bir saksının içine e, dikip. E, 7 ağaç devam ediyor. Tabi 7 ağaç, Ama ağaç devam ediyor. Da bu da değişiklik ek, e, ek olarak, e, bir değişiklik olarak.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 aslında bunlar kentte toprakla buluşmak için de sloganımız. Kentte toprakla, toprakla buluşmak için, için. çok evet. güzel. Peki o zaman gelelim biz en son olarak süremiz son dakikaya girdik değil mi Mert? Hı hı. Son dakika içerisinde Çekül. Çekül'ün açılımı neydi? Çevre, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı. Vakfı olarak çekülvakfi.org.tr'den geç 90'dan itibaren neler yapıldığını evet, çok fazla ve bugün neler var, yapıldığını çok, oldu, çok çok ayrıntılı Hı -hı. olarak çok güzel bir web sayfanız da var bu arada kutluyorum e, anlatılmış.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 Ee, teşekkür ederiz Hayır, Bunu söylemeniz sık, için Sık sık karşılaşıyor <gülüyor> Peki sevgili Açık Radyo dinleyicileri Bir programın daha sonuna geldik Mert Öztekin ve Hilya Denizalp olarak Hepinize başta çekile Ve bütün dinleyicilerimize Yolu açık gücü bol olsun diyoruz Hoşçakalın Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik